Asır Ajans Sunar Fatih Sultan Mehmet Duyduk duymadık demeyin ey ahali duyduk duymadık demeyin Sultan Murad efendimizin bir oğlu daha dünyaya geldi Sultan Murad efendimizin bir oğlu daha dünyaya geldi adını Mehmet koydular Şerebi Sultan Mehmetoğlu, Sultan İkinci Muradoğlu, Şehzade Mehmet dünyaya geldi. Osmanlı padişahlarının yedincisi, Fatih Sultan Mehmet Edirne'de doğdu. Annesi Çandarlılar ailesinden Hüma Hatun'dur. Devir Osmanlı Devleti'nin ikinci kuruluş devri. Çelebi Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen ikinci Murat, Anadolu ağacının şurasında burasında kurumuş yapraklar gibi tek tük kalmış beylikleri birer birer kucağında topladı. Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olmak için yayı kuşattı. Ancak Bizans'ın Şehzade Mustafa entrikası, Karaman ve Germen oğullarının Bizans'la ittifaka girişi kuşatmayı neticesiz bıraktı. Konstantiniye, bugünkü adıyla İstanbul mutlaka fethedilmeliydi. Efendim Üstadım, hocam... ...Allah'ın izniyle size malum olur. Acaba bu yayı almak bize kısmet mi? Memaliki İslam'ın ortasında kaldı. Devletimizin can damarı oldu, kalbi oldu. Rahmetli dedemin yarım kalan düşü, e, ...sonra... ...sonra peygamber müjdesi... Müsterih olun hünkârım. O belde İslam'ındır. Belki biz göremeyiz ama... ...şu bizim köse ile... ...avluda oynayan yavrumuz Mehmet... ...görür inşallah. İnşallah. Köse kim? En sevdiğim öğrencilerimden. Gönül ehli Akşemsettin. Bir de... E, açlı dünyasıyla on senelik barış imza edildi. Bu arada devletimiz yaralarını sarar. Bunca zaman Allah'ın kulları için çalışıp... ...İslam'ı fitneden pak eyledik... Düşmana haddini bildirdik. Şimdi bir müddet hükümetten el çekip... ...küşeyi inzivada pür huzur ve asude hal olmak hatırdan geçer. İyi ama... ...mülkü millet ve devleti İslam'ı kime emanet ederiz? Önce yavrumuz Mehmet yetişsin. Devleti yönetecek duruma gelsin, kolay... Şehzade Mehmet beş yaşında öğrenime başladı. Çok zekiydi. Günler ayları, aylar yılları kovalıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de mealini okuyalım. Biz hakikat sana Hudeybiye anlaşmasıyla fetih yolunu açtık. Senin geçmiş ve gelecek günahlarının affı... Allah'ın bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni doğru yola iletmesi içindir. Fetih açmak manasınadır. Şehir ve beldeleri zaptedip adalet ve refaha kavuşturmak demektir. Nitekim hicretin 8. yılında Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethedip Kabe'de namaz kıldı. Kabe'yi putlardan temizlerken Mekke'yi de zulüm ve ahlaksızlıktan temizledi. Hocam... Buyur Mehmet... Ben de Konstantin'i fethedeceğim Allah için ve Allah'ın izniyle Yardımıyla Dedem Yıldırım Bayazıtan çok istiyormuş Baban da çok istiyor ancak Bir şeyi sadece istemek yetmez Daha başka ne gerekir Zaman içinde öğreneceksin Yapmak istediğin işi nasıl yapacağını öğreneceksin Zamanı iyi değerlendireceksin Öğreneceğim Değerlendireceğim ve fethedeceğim Dersimize devam edelim Anlaşılan kaybedecek bir an bile vaktimiz yok. Mekke'nin fethinden sonra İslam devleti büyük bir hızla büyüdü, gelişti. Allah'ın emri deniz aşırı ülkelere de tebliğ edildi. Konstantinoya'ya da gelmişler. Mihmendaru Resulullah Ebu Eyyub el bu kuşatmalardan birinde şehit olmuş. Şehitler ölmez değil mi hocam? Küçük yaşından itibaren din... Edebiyat, coğrafya, geometri ve astronomi öğrendi. Türkçeden başka Arapça, Farsça, Yunanca ve İslavcayı çok iyi bilir konuşurdu. 1443'te Manisa valisi oldu. Ve 1444 Ağustos'unda II. Murat, Mihaliç Ovası'nda kapı kulu ve paşalar önünde tahtı oğluna terk ettiğini açıkladı. Tahtı kendisine devrettiğim oğlum Sultan II. Mehmet Son derece atılgan ve parlak bir zekaya sahiptir Daima şan ve şeref kazanmak ister Yorgunluğa, sıcağa ve soğuğa, açlık ve susuzluğa dayanıklıdır Sert konuşur, kimseden çekinmez Zevk ve eğlenceye düşkün değildir fakat ne de olsa küçük, korkarım ki haçlı dünyası ahdini bozar. O zaman birlikte çare düşünürsünüz. Halkın işleri için Halik'in zikrinden uzak kalmak akıl erbabı indinde makbul değildir. Mülk Allah'ındır. Gücü her şeye yeten de ancak Allah'tır. Müslümanlara karşı edilen yeminin kıymeti olmadığını söyleyen Papa, daha mürekkebi kurumadan anlaşmayı bozar. Bir Haçlı ordusu Türklerle beraber Ortodoks Hristiyanları da kılıçtan geçirerek Varna'ya kadar ilerler. Düşman ordularının Varna'ya ulaştığı haberi gelir sultanım. Ne tedbir düşünürsünüz? Siz bir ulak hazırlansın. Babamız Sultan Murat Han'a gidecek bir namemiz var. Name hazır mı sultan? Hazırdır Lala. Buyurun ve vakit geçirmeden Manisa'ya gönderin. Derhal gönderilecektir. Allah'ın izniyle mektubunuz yarın babanızın elinde olur. Sultan Mehmet hanımızdan Sultan Murat efendimize mektup getirdim. Ver bakalım. Hayırdır inşallah. Buyurun efendim. Eğer saltanat tarafı saadetinizde ise, mülkünüzü düşman çiğnemiştir. Hıfsını ve müdafarsını arz ve ihtar ediyorum. Eğer saltanat tarafımızda ise ordu başında bulunmanız hakkında emri padişahi vardır. İtaatin lüzumunu tebliğ ve ihbar ediyorum. Tiz hazırlık düzüle İslam ordusunun bize ihtiyacı vardır. Vakit geçirmeden yola çıkıyoruz. İkinci Murat birkaç kere oğlunun yardımına yetişmek zorunda kalır. 1444 Ağustosundan 1446 Ağustosuna kadar süren ilk saltanat döneminde... ...ikinci Mehmet ateşli bir imtihan alanında pişer. Şahsiyeti oturur, kuvvetlenir. Çandarlı'nın iktidarını kırmak, Yeniçerileri yola getirmek, Aktif bir gaza siyaseti takip etmek Ve İstanbul'u fethetmek gibi birçok fikirleri olgunlaşır. Akşemseddin'le Zanos Paşa en büyük destekleridir. Akşemseddin göynülükten onun için Edirne'ye gelmiş, Gönül evinin imarı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bir peygamber sözü durmadan kulaklarında çınlamaktadır. Konstantiniye şüphesiz fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Bu Karamanoğlu bir türlü akıllanmak istemez Lala. Diğer bazı beyliklerle el ele verip yine isyan etmiştir. Artık haddini bildirmemiz icap etmiştir. Biz Konstantiniyye'yi düşünürken böyle engellerimiz kalmamalıdır. Gaza niyetine. Şimdi hedef Bizans'tır. Milletimizin ve devletimizin bekası buna bağlıdır. Dedelerimizin attığı güzel adımları zafere götürmek zamanıdır. Şimdi dedem Yıldırım Han'ın yaptırdığı güzelce hisarının tam karşısına bir hisar daha yapacağız. Böylece boğaz kesilecek Bizans'a Karadeniz'den yardım gelmesi önlenecektir. Rumeli hisarının inşaat planını Sultan Mehmet bizzat kendisi çizer. Hisar'ın kerestesi İzmit'ten, kireci Şile bölgesinden getirilir. Bin taşçı ustası, beş bin işçi, on bin civarında yamak çalıştırıldığı rivayet edilir. Sultan Mehmet'in gayretini gören vezirler, sırtlarında taş taşıyarak, bazı kule ve duvarların bütün masraflarını üstlenerek, ...hisarın yapımına katkıda bulunurlar. Hisar yapılırken... ...Bizans'tan elçiler gelir. Sultanınızla görüşmek isteriz. Şunlara bak... ...arı kovanı gibi çalışıyorlar. Hiç kaytaran var mı? Fakat sultanın çadırını göremiyorum. karandaşımız ...Kosti'den elçi olarak mı gelirsiniz? ...ama biz Sultan Mehmet Han ile görüşmek isteriz. Buyurun, benim. Sultan Mehmet Han siz misiniz? Han diye karşımıza çıkan çok genç bir ustabaşı. Gel de şaşırma. Karşısında eritiyor insan. Saruca Paşam, planı al. Sen işine devam et. Evet, ne ister kralınız? Bizans toprakları üzerinde kale yapılmasının... ...dostluğa ve ahde vefaya uymadığını bildirir. Bu yer... Dedem Yıldırım Han'ın karşı sahilde kurduğu hisarın yapıldığı tarihten beri bizimdir. Sizin olmadığı gibi Galata'daki Cenevizlilerinde değildir. Kendilerine bunu böylece bildirmiştim. Bu yer bizim Rumeli'deki vilayetimize gitmek için ordularımızın yıllardır kullandığı bir geçittir ki 50 yıldan fazla bir zamandan beri emrimizdedir. İmparatorumuz bu kalenin yapılmamasını... ...yapılanların da yıkılmasını rica ediyorlar. Var git kralına söyle. Bu topraklara biz hisar yaparız. Toprak... ...elçi göndermekle kurtarılmaz. Eğer buralar onunsa gelip kurtarsın. Fakat devletle... Bire hala konuşurlar. Bir kelime daha söylerseniz... ...gidin. Tekfurunuza söyleyin. Bir daha işime karışmasını istemem. Şunu da söyleyin ki... ...benim gücümün yettiği işlere... Kendisinin ümit ve hayalleri bile erişemez. Haydi yürüye. Tamam görüşme bitti. Şimdi vuracağım. Böylece Rumeli Hisarı dört aydan az bir zamanda tamamlanır. Karadeniz kıyılarına yayılmış olan Venedik kolonilerinin Venedik'le irtibatı kısılır. Boğaz kontrol altına alınır. ...her geçen yemi rapor vermek... ...ve vergi ödemek zorunda bırakın. O kış... ...Edirne'de yoğun hazırlıklarla geçer. bir de kusur etmezsiniz inşallah. Korkarım ki gençliğinizden kaynaklanan cüretiniz... devlete Ali Osman'ın başına işler açar. Bak al, al. ...bir şeye Allah'ın iradesi tahallük edince... ...bütün kainat aksine çalışsa geri döndüremez. Eğer... ...ol kal anın benim elimle feth olması mukadder olmuşsa... ...burç ve bağrısı taştan topraktan değil de... ...demirden olmuş olsa... ...mum gibi eritip yumuşak eylerim. Cihada varın sultanım. Ben de sizinle beraber gelirim. Hem siz... ...sizi sair halk gibi zannetmeyesiniz. İslahı memleketten gayrı nesneye... ...iştigal göstermeyesiniz. Bu pire hürmetim ihtiyarsızdır. Yanında heyecanlanırım. Ellerim titrer... Diğer şehirlerinse benim yanıma gelince heyecandan elleri titrer. Lezzeti cismani, lezzeti ruhaniye nispet la şeydir. Lah şey olan nesneye ise iltifat itmiye süz. Hi sevil cihad ediniz. Eti mübinn müesser olacak. Macar Usta getirmişler Sultan'ım. Alın içeri. Urban sen misin? Evet padişahım. Yeni toplar dökmek için bir plan hazırladık. Şimdi beraber görürüz. Yalnız bakalım bu işi başarabilecek misin? Ferman padişahımızındır. Başarmaya çalışacağız. Bizim mimar başımız... ...Müslihiddin'in döktüğü topları göreceksin. Ben daha büyüklerini istiyorum bunların Daha büyüklerini Emriniz yolunda başım kurban olsun padişahım Büyük bir döküm için ne ister? Demirden gayrı bakır çünkü sertleştirir Biz onu zaten kullanıyoruz Başka? Şey altın biraz da altın olursa daha iyi olur Demek altın da olursa daha iyi olur Burada kimin ne kadar altını varsa getirsin. Derhal. Derhal, derhal. Hanım, hemen getir. Divanın ortasına yayılan bir kilimin üzeri kısa zamanda altınla dolu verir. Oldu mu? Yeter mi bunlar? Ben Macar Usta Urman büyük top döker ama büyük adamdan da anlar. Siz çok büyük padişah. Siz İstanbul'u aldı. Ne derler sizde? Büyük adam büyük şehir aldı ne oldu? Fatih derler. Sultanımız Cenab-ı Hakk'ın yardımı kendi azim ve iradesinin gücüyle İstanbul'un hiçbir padişaha, hiçbir serdara açılmayan surlarını yıkacaklar ve alacaklar inşallah. İsimleri Fatih Sultan Mehmet Han diye binlerce yıl tarihlerde anılacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emirlerine bir köleyim. Bende altın yok buraya koyacak. Ama benim yürek altındır. Onu koparacak, potaya atacak ben. Konstantiniye şüphesiz fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Son derece güçlü toplar dökülür. Osmanlı ordusu askeri tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplarla karşı durulmaz bir kudret haline gelir. Canlar bir denizden kuşatma başlar. Bilginler, şeyhler, dervişler ve tarikat birleri de ordu saflarında yerini alır. Dünyayı prensiplerinden ücretsiz ve menfaatsiz faydalandıranlar serisinden olan Akşemseddin Sultan 2. Mehmed'in en yakınındadır. Şeyhim Üstadım Hocam bazen bir korku veriyor içime alamın anlattıkları ...gönlümü kırar gibi oluyor. Korkuyorum hocam. Korkma. Şehri alacaksın. Dua buyurun hocam. Dualarınızın bereketiyle alacağım. Zamanıdır sultan. Meyve artık iyice olgunlaştı. Tarih boyunca nice hanların... ...hakanların, şahların, kralların... ...beylerin ihtiras, arzu... ...ve taarruz mevzu olan Bizans... Yakında duaların kıblesine açılan ellerinize düşecektir sultanım. Buyurun sofaya geçelim. İstanbul şehrinin surlarını, hendeklerini, kapılarını gösteren büyük bir maket yaptırdım. Bütün vezirler, komutanlar toplansın. Sofada herkes hazırdır sultanım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Hemen asıl konumuza geçiyorum Şu gördüğünüz İstanbul şehridir Şuralar hendekler Şuralarda kapılar Şimdi her kapı karşısına konulacak top, mancınık, asker adedini bunda işaretleyeceğiz Tedbir nedir? Şimdiden söyleyin Devletluğum bu tedbirler çok düşünülüp ölçülüp biçilip bir karara varılmalıdır Sizden önceki Ceddâ bu sebepten bu mühim işi başaramadı. Paşa, Paşa, tedbir esastır. Biz tedbiri alırız. Sırasında değiştirmek gerekirse yine biz değiştiririz. Kavgada tedbirden çok cüret esastır. Müşavere etmeyi peygamberimiz emretmişlerdir. Sünneti şeriftir devletim. Müşavere ve tedbirden kimseye zarar gelmez. Paşa, cengi kaybeder de şehri alamazsak. Çandarlı şehri alamadı demezler. Sultan Mehmet Bizans kapıları önünde yenildi derler. Yük benim omuzlarımda. Karar da bendedir. Ya ben Bizans'ı alırım ya da Bizans beni. Korkma. Şehri alacaksın. Top hazır olacaktı. Tedariki görülmüş mü? Ateşe hazırdır padişahım. Yarın sabah namazından sonra divan toplansın. Görelim seyran nedir. Allah'ım. Her şey senindir. Ben de seninim. Senin her şeye gücün yeter. Amacım... ...güzel adını yüceltmek. Gönülleri karanlıklara bağan küfrün putunu yıkmaktır. Senin mülkünde sadece sana kulluk etmektir. Niyetimi bulandırma. İrademi güçlendir. Sabır ve metanet ihsan ey. ...beni senden bir an bile gafil eyleme ya Rabbim. Osmanlı Devleti... ...istihbarat faaliyetlerinde çok ileriydi. Düşman an an takip ediliyor... ...Bizans'ın kararan ruhu... ...Müslümanların gözleri önüne... Ayan beyan dökülüyordu. Bir kutlu müjdenin, huzur ve güvenin gönüllü erleri, insanlık davasına adamışlardı kendileri. İnsanın insan olması, fıtratından getirdiği değerleri yaşaması, gerçek hüviyetine kavuşması için can seviyelerlerdi. Yıkmak değil, onarmak, imar etmekti. Öldürmek değil, yaşatmak, can bahşetmekti emelleri. Bizans insanına gerçek kurtuluşu sunmaktı. Bunu bilen biliyordu. Eser tamam mıdır? Hazırdır padişahım. Gülleyi yerleştirdik. Barut hakkını içine koyduk. Kapıdağdan adam güllesini getirdik. Ağırlığı 1200 okkadır, iki tona yakın. Çok büyük bir eser oldu devletlüm. Ejderhaya benzer misli görülmemiştir Böyle bir esere ejderha demek doğru olmaz münasip de değildir Bu silahların şahıdır Şahi diyelim padişahın ferman buyurursanız Dayı Karaca Paşam, bu şahiyi İstanbul'a sen götüreceksin Marmara sahillerini düşmandan temizledin Daha terin kurumadan tedarikin gör Bin nefer ancak bu şahiyi götürebilir Yüz çift öküz bul Ellisi çeker ve ellisi dinlenir. Yolda hiç mola vermeyeceksiniz. 50 arabacı, 200 kazmacı önden gidip yolları açsın. Köprüler kursunlar. Cenabı Hakkım ve Rasulünün yardımı ile İstanbul önünde buluşuruz. Adalet ve merhamet ordusu İstanbul önlerinde. Osmanlı gemileri giremesin diye Haliç ağzına kalın bir zincir gerilir. Bizans da kendince tedbirde kusur etmemektedir. Ancak Katolik baskısı Ortodoks Bizans halkını canından bezdirir. Bir Haçlı ordunun imdada geldiği söylentileri üzerine... ...ümide kapılan halk sadece kadife şapkalı bir sürü kardinalle karşılaşır. Gelenler bunlardır. Ayasofya büyük mezhep tartışmalarına sahne olur... Zamanın patriği şöyle demekten kendini alamaz İstanbul'da kardinal sapkası görmektense Türk sarıyı görmeyi tercih ederim Hiç olmazsa Allah'ımıza istediğimiz dil ile istediğimiz şekilde dua etmemize karismazlar Hamza Donanmaya sen geç ve Haliç'e girmek için tedbir düşün Bugün bu zincir kırılacaktır Ya Haliç girişindeki zincir kırılır Ya senin başını ben kırarım Elçiler geliyor padişahım. Gelecekleri belliydi. defedin gitsinler. Evelki sözüm sözdür. Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u. Bazı ufak tefek beceriksizliklerden şımararak böyle ikide bir de elçi göndermesinler. Onlardan yalnız şehri teslim edecekleri gün son elçileri bekliyorum. Böylece bildirin. Ferman padişahımızındır. İzin verirseniz söylediklerinizi kendilerine haber vereyim Cebali Buyurun devletlum Habersal divan toplansın Kim konuşmak isterse divan açıktır Buyursun Elçiler de beklesinler Kararı divan versin Baş üstüne devletlum İvan hazır padişahım. Evet. Bizans tekfuru elçi göndermiş. Barış ister. Vergi verelim diyor. Şehrin asayişini Türklere bırakalım diyor. Velhasıl diyor, diyor, diyor. Tedbir nedir? Ne düşünürsünüz? Eğer devletlüm tedbir sorarlarsa bu tedbir kuşatmayı kaldırıp sunulan hazine ve vergiyi kabul etmektir. Tedbirin içindir. Eh, ...işin sonunu karlı ve iyi getirebilmek içindir. Hocam... ...bir işin sonunu önceden kim bilebilir? Her işin sonunu... ...Cenab-ı Hak'tan başka kimse bilemez. Bu sebepten... ...Peygamber Efendimiz bile... ...gaybı ancak Allah bilir buyurmuşlar. Ama bir işin sonunu... ...Allah'a bırakıp... ...tedbirde kusur etmekte uygun değildir. <gülüyor> İşaretler... Şehrin düşmek üzere olduğunu gösteriyor Dün gece düşümde Cenab-ı Hak hayırlara tebdir etsin Hazreti Ebu Eyyubel Ensari'yi gördüm Himmeti üstümüzden eksik olmasın Hazret karanlıklar içinde Dar bir yerde çırpınıyor Kurtarın beni diye haykırıyordu Kanter içinde uyandım Gayrı cümleye Gidip Hazreti yattığı yerden kurtarmak düşüyor Allah da Allah'ın velileri de ...şu anda bizimle birlikte savaşıyorlar. Meram anlaşılmıştır. Şimdi önce... ...Mihmandarı Resulullah... ...Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin... ...kabrini bulacağız. Ve Haliç'teki düşman gemilerini yakacağız. Elçileri defeden gitsinler. Gayrı bu cengin sonuna elçiler değil... ...dökülecek kanlar belirleyecek. Sen de Lala... ...isyan etmek üzere olan yeniçerelere haber sal... Böyle hayırlı bir gazadan bize ölüm bile döndüremez Biz ecdadımıza benzemeyiz bilirsin Zorbalığa gelemeyiz Eğer iş zora kalırsa kimse gam çekmesin Babamız oğlunu bile epe çeker Yine boyun eğmeyiz Zor pazu bizdedir Padişah biziz Burası devletlium Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin kabri burası Hemen kazılsın Verelim Etleri dahi çürümemiş hazretim. Allahu ekber. Etleri çürümek bizim gibi faniler içindir. Tez kefen sarıp yine aynı yere gömmeriz. Aman dikkat edin incinmesin. Allahu ekber. Allah ekber. Buraya bir türbe yapılsın. Şimdi karşıya geçelim. Orada da görülecek işlerimiz vardır. Karamani Mehmet Paşa sen burada kal. Hucuma gece gündüz aralıksız devam edilsin. Cebeali bin kişiyle karşıya geçsin. Ve yolu köşkü önünde kendisini beklerim. Hamza da gelip beni aynı yerde bulsun. Şu dere içinde bu sırta kadar olan yolda sen çalışacaksın. Ormandaki tekmin ağaçlar kesilecek. Gemilerin üzerinde kayabilmesi için bu sırttan itibaren dere içinde ağaçlardan bir yol yapılacak. Ağzını açıp yüzüme bakma öyle. Emirlerim derhal yerine getirilecek. Gece yarısı donanma aşağı sırttan yürüyecektir. Sana verdiğim iş gece yarısına kalmadan bitmelidir. 50.000 bin yardımcı geliyor. Ondan da istediğin kadarını alırsın. Hadi bakalım iş başına. Fakat padişahım emirleriniz derhal yerine getirilecek. Hamza zinciri kırmaktan vazgeçtim. Emrimi alıp donanmayı da getirmişsindir. Getirdim padişahım. Şimdi tekmil leventlerini, forsalarını karaya dök. Bu dere içinde ormandan keseceğin ağaçlarla tahtadan bir yol yap. Donanmanı bu gece karadan yürütüp şu sırta çıkaracaksın. Zanos Paşa'nın hazırladığı yoldan Halice indireceksin. Sabaha karşı şafak sökerken imandaki düşman donanmasını yakacaksın. Darman padişahımızındır. Emriniz hemen yerine getirilecektir. İzninizle. Konstantin'i ye şüphesiz fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Zanos Paşa döner dönmez havan topları ateşe başlamıştı. Harp tarihinde aşırtmalı olarak yapılan ilk uygulamaydı bu. Haliç'teki düşman gemileri nereden geldiğini bilemedikleri güllelerle perişan oldular. ...surlardan kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmedi. Burnunu uzatan bir Türk okuyla karşılaştı. Türk ordusunda o gece kimseler uyumadı. 200 bin insan bir tek kalp halinde çarpıyor... ...uyumadan, dinlenmeden vardiyayı birbirlerine devrederek çalışıyor. Genç padişahın icadı olan havan topları... ...arada bir gürlüyor, karanlıklar içinde bir şimşek çakıyor kızgın bir gülle Haliç'in sularına gömülüyordu. Gözüm ...karşıda bir türlü anlayamadık. Tepeden acıya gıcırtılarla ışıklar akıyor. Işığı anladık da gıcırtılar neyin nesi? Onu anlayamazsın çünkü kimse dışarı çıkamıyor. içeri giremiyor ya işte dışarıya da çıkamıyor. Baksana bütün Ceneviz gemilerde üst üste Galata rıhtımına yığılmışlar. Görmüyor musun Haliç'e durmadan gülle yağıyor. Güllelerin nereden atıldığını kestirebildin mi? Ses tepenin arkasından geliyor. Işık da oradan. Hedefi görmeden mi atıyorlar? Şu Türklerin yaptığını aklına eriyor artık. İş Bu iş burada biter arkadaş. İster misin yarın sabah bütün Osmanlı gemileri Haliç'te olsun? Karşıda olup bitenden aklını kaçırdın galiba Gemiler dağdan başlayacak yani Ve Haliç üzerine ilk köprü O gece sabaha karşı yapıldı Haliç'teki bu gemiler çoğalmış sanki Oysa bütün gece gülle yememişler miydi Olamaz olamaz Türk dolanması zinciri kırmış olamaz Zincir yerinde dostum e Fakat Türk dolanması halinde Baksana birden nasıl hızlandılar Bunları şakası yok arkadaş Şakası yok bunlar. İşte şimdi mahvolduk Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Allah Devletli Padişahı Cenevizliler görmek dilerler. Fakat Galata'dan dışarı kimseyi bırakmıyorlar. Padişah Hazretleri istirahate çekildi. Kendileri yorgundurlar. Emirleri de henüz geri alınmamıştır. Galata'dan dışarı kimse çıkamaz. Defediniz ve kimseleri sokmayınız. Nedir hocam? İstirahat buyurun devletlium. Sonra arz ederiz. Cenevizliler mi konuşmak istermiş? Bırakmayın diye fervanınız vardı def eyledik. Durum değişti hocam. Bıraksınlar bakalım ne diyecekler. Elçiler geldi hünkârım. Alın içeri Padişahım padişahım ne prensiz ne de kontuz Ne armamız ne de bayrağımız var Ticaretle geçinen sadık kullarınızız Sizinle hiçbir düşmanlığımız yoktu Kapımıza sığındık Gemilerimizi yattınız Kerem edip kuşçuk canımızı yıkılası damımızı barkımızı bize bağışlayın Yakılıp yıkılmasın Belki biz kazanır ayağınıza toprağınıza sunarız Padişahım Armanız bayrağınız olmadığı iyi Bir memlekette bir bayrak yetişir <gülüyor> ...sadakate gelince... ...sadık değilsiniz. Şu koca şehirde kimse bana karşı durmadı da... ...sizin Yahudi kardeşleriniz... ...gemiler dolusu Latin diyarından gelip... de bana karşı bu İstanbul şehrini korumak istediler. Nerede kaldı dostluk? Nerede kaldı sadakat? Bugünden tezi yok... ...dostluğunuzu ispat edin. Bana düşman olanları Galata'dan kovun. Aksini duyarsam... Taş üstünde taş komaz, kalelerinizi de yıkarım. Bizi de onlarla beraber yakmayın padişahım. Cevap verilmiştir. Padişahımız son sözünü söylemiştir. Donanmanızın Haliç'e girişi Cenevizileri çok korkuttu. Bu gece sizin donanmayı yakmak için büyük bir sal yapıyorlar. Üzerine Rum ateşi koyuyorlar. Geceleyin bu salı donanmanızın arasına sokup ateşleyecekler. Fakat az önce barış istemişlerdi. İşi büyük gemi sahibi Katolikler planladı. Surların savunmasını bırakıp Galata'ya geçen Justinianus onların başına geçti. Bizi de onlarla beraber yakmayın derken bir şeyler olacağını sezmiştim. Allah büyüktür. Hocam söyle Hamza'ya hemen gelsin. Tuzak Kur'anların sonunu görsünler. Hemen sultanım. Şimdi haber verdin. Ee, padişahım. Papa'dan elçiler geldi. Defeden gitsinler. E, Macarlar büyük bir suvari ordusuyla Bizans'ın yardımına geliyormuş. Gelecekleri varsa görecekleri e, de vardı. Ayrıca büyük bir haçlı donanmada İstanbul'a doğru yola çıkmış. Bütün Frank'lerin yardıma gelmesi hesaplanmıştır. Artık İstanbul şehrini yüzlerce yıl hiçbir Frank ordusu rüyasında bile göremeyecektir. Cebali. Buyurun padişahım. Papa'dan gelen elçileri al. Toplarımızı artçı suvarilerimizi göster. Bilsinler ki Osmanlılar... ...ardını açık bırakıp... ...yıkamayacağı kaleleri sarmaya kalkmaz. O bir kere sarılmışsa... ...gayrı o kale için kurtuluş yoktur. Sonra bütün alimlere, vezirlere... ...kumandanlara haber verin gelsinler. Divan hazır olsun. E, haber verildi hünkârım, divan hazır. Sizi beklerler. İstanbul'un sonu bugün... ...burada kararlaştırılacak. 50 gündür hepinize danıştım. Aranızda gezdim. Bugün danışmak değil... ...emir vermek için sizi çağırdım. Birinci emrim budur ki... ...bu dakikadan itibaren... ...hücum şekli değişmiştir. Yarın sabah... ...borular ötecek... ...yeni yapacağı hamle için... ...ordumuza istirahat verilecektir. Akşam bütün ordu yer yer... ...ateşler yakarak... ...ertesi gün başlayacak olan amansız hücumu kutlayacak. Kuzu ve helva yiyecektir. Hücum her yerden... ...her koldan olacaktır. İki bin merdiven hazırlanacak. Donanma... ...Haliç ve Marmara denizlerinden... ...surlara yaklaşıp... ...iki koldan... ...sabah ezanı okunmadan ateşe başlayacak. Şehir düşünceye kadar ateşi kesmeyecektir. Duydun mu Hamza? Surların ta yanına yaklaşacaksın ve... ...şehir düşünceye kadar ateşi kesmeyeceksin. Du Duydum padişahım. Fakat... Barutun tükenmemesi için tedbir alacaksın... Allah'ın izniyle gün batarken şehir düşecektir. Zanos Paşa, sen de tekmilerlerin, baltacıların, topçuların yardımıyla köprü üzerinden yürüyüşe geçeceksin. Biz de buradan doğru hücuma geçeceğiz. Sağ kanadımızda İshak Paşa, sol kanadımızda Dayı Karaca Paşa kumanda edecektir. Bunca zamandır hepimiz düşmanı yeteri kadar tanıdık. Şehrin zayıf ve kuvvetli taraflarını görüp öğrendik. Her er dilediği gibi saldırsın. Hücum anında kumandan yok. Er var. Hepimiz birer nefer olacağız. Tek kuvvetimiz bileğimizin kuvveti olacaktır. Mehter takımı durmadan cenk ve zafer havaları çalacak. Ya biz ya şehir mahvolmadan mehter durmayacaktır. Orduyu geri çekiniz. Şimdi herkes vazifesi başına dağılsın. ...gerekli hazırlıklar yapılsın. Hocam... ...Ak Şeyh'im... ...işaret buyurduğunuz güne kararı verdik. Ne dersiniz? Korkma... ...şehri alacaksın. O gün... ...29 Mayıs 1453 günü... ...Peygamberimiz... ...iki cihan serberi ...İns ve cinnin peygamberi... ...adı güzel... ...kendi güzel efendimizin doğum günüdür. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Siz de dua buyurun hocam. Şimdi halimi Allah'a arz etmeliyim. Zafer ancak o lütfederse kazanılır. Lütfedecektir. Şehitler bile bizimle harp edecektir. ye şüphesiz fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. İki beyaz at ordu çadırları arasında dolaşıyordu. Birinde yarın sabah Fatih diye anılacak olan genç Sultan Mehmet. Diğerinde Allah'ın veli kullarından ak sakallı, ak elbiseli, ak atlı, ak şemsetli. Nurdan iki hayalet gibi sabaha kadar dolaştılar. Ve sabaha karşı... Batlı Hasan Sanca dikti elhamdülillah. Ulu Batlı Hasan'ın sesi bu. Petim-ü nasip oldu. Bundan sonra dünya durdukça genç sultan ikinci Mehmed'e Fatih Sultan Mehmet demilecek. Zafer sonrası Akşemsettin Muzaffer Ordu'ya şöyle sesleniyordu. Ey gaziler! Biliniz ki Cümleniz hakkında ahir zaman peygamberi... ...ne güzel askerdir onlar buyurmuştur. İnşallah cümleniz mağfursunuz. Ama gaza malını israf etmeyip, ...hayır ve hasenata sarf edin. Ve padişahınıza itaat ve muhabbet eyleyin. Bizans'ın inadı yüzünden harap olan bu güzel şehri onarın. Sizler de iyi bilirsiniz ki... ...Allah cennet karşılığında... ...müminlerin canlarını ve mallarını satın alır. Akıl ve iman sahibi olana da... ...cennetin nimetleri yeter. İstanbul 1453'te Türk ordularının önünde düştü. Düşerken de kendinden daha yüce bir kudretin... ...merkezi ve kalbi olarak... ...bir Sphinx gibi ayağa kalkıp... İyi ve kötü günler görmüş tarihinde yeni hayatına Osmanlı İmparatorluğu'nun taht şehri olarak girdi. Dedem Yıldırım Bayezid Timur'a yenilip esir olunca Bizans İstanbul'da bulunan Müslüman mahallesini sakinleriyle birlikte yok etmişti. Fakat biz Efendimizin Mekke'yi fethettiği gün yaptığı gibi kimsenin malına canına inancına dokunmuyoruz. Esirlerin kurtuluş akçesi takside bağlanacaktır. İsteyen malını mülkünü alıp istediği yere gidebilir. Gennadios Hristiyan tepamıza patrik olarak tayin edilmiştir. Hristiyan halk evlenme, boşanma, ölüm gibi meselelerini inandığı gibi halletmekte serbesttir. divan toplantılarında daima Ümera ayakta durur, ulema ise otururlardı. Padişah ne zaman karşılaşsa, hocası Molla Gürani'nin elini öper, Molla Hüsrev'e camide bile olsa ayağa kalkardı. Fatih Sultan Mehmed'in ilim adamlarıyla olan bağlılık ve kaynaşması, denizin iç içe yuvarlanan dalgaları gibi bölünmez, ayrılmaz bir bütünlük gösterirdi. Çok defa hayatını İlim, fikir ve sanat adamlarıyla paylaşırdı. İlme ve alime fevkalade önem verirdi. Gün gelmiş o da babası gibi uzlet köşesine çekilmek, Gönül dünyasında güzel hallerde seyretmek istemişti. Şeyhi Akşemseddin'e geldi. Sana bir hacet için geldim. Beni halbete koyup irşad eylemez misin? Ne olur Şeyhim. İstadım Hocam Bakam Mehmet Elbette öyle bir lezzet vardır ki Ona dahil olanların saltanat ve hükümranlık arzusu silinir gider Sen şu anda sadece kendine ait değilsin Millet namına taahhüt ettiğin bir vazifen var Bu sebeple padişahların salik olması yanında malik olması daha hayırlıdır bu din ve devletin hizmetinize çok ihtiyacı var. Cevre dil ver, anı düşmen, su zifirkat, zafı değil. ...dürlü dürlü derd için halk kitmiş Allah'ım beni. Yakma, vü yıkmaya. Hep cümle elbir ettiler. Suzisine sine, eşkidine, ateşi ateş ahum beni. Dilberlerin cilvesi, düşmanın düşmanlığı, ayrılığın ateşi, şu gönlümün zaafı, türlü türlü derd için yaratmış Allah'ım beni. Yakmaya ve yıkmaya hepsi birlik oldular gönlümün ateşi gözlerimin yaşı ve ahımın ateşi beni Pati Sultan Mehmet şairdi. Avni mahlasıyla yazdığı şiirlerini bir divanda topladı. Devlet adamıydı, komutandı, mimardı, mucitti. Mühendisli. Adaleti kudrete kurban etmezdi. Bir gün cami yapımında görevlendirdiği Rum usta kendisine sormadan çok uzaklardan getirilen sütunları kesmişti. Padişah fermanıyla Rum ustanın eli kesildi. Fakat hukukun üstünlüğü esastı. Rum usta padişahtan davacı oldu. Padişah efendimiz geldiler. Sırasını beklesin. Burad oğlu Mehmet! Buradayım. Buyurun. Kadı Efendi sizi bekliyor. Oturmayın lütfen. Şu anda sanık olarak adalet huzurunda bulunuyorsunuz. Öyle geçin ve ayakta bekleyin. Affedersiniz. Gayrimüslim tebaanızdan bu usta gerekli araştırmayı yapmadan karar verip elini kestirdiğinizi bildirir. Doğru mudur? Doğrudur. Bir anda hiddetlenip sebebini öğrenmeden ferman ağzımdan çıkmıştır. Öyleyse kısas olarak sizin de aynı eliniz kesilecektir. E, aman Kadı Efendi ne yapıyorsunuz siz? O Sultan Mehmet'tir. Adalet ve hukuk önünde insanların farkı yoktur. Suçlu kim olursa olsun cezasını çeker. E, fakat ben padişahımızın elinin kesilmesine razı değilim. Öyleyse ömür boyu bütün maişetinizi temin ederler. Evet Muradoğlu Mehmet Bu mağdurun çoluk çocuğuyla birlikte geçimini sağlamayı Kabul ve taahhüt ediyor musunuz? Hazineden kendileri için gerekli maaşı bağlatırım Hazineden bağlata başsınız Hazine millet malıdır Bu suçu millet mi işlemiştir ki Cezasını hazineden ödeteceksiniz? Elbette millet işlememiştir Öyleyse cezayı ancak kendi malınızdan ödeyeceksiniz Kabul ediyorum Fakat... Mağdur da kabul etti mi? E, etmez miyim efendim? Affedin beni. Ben sizin elinizin kesilmesini düşünmedim bile inanın affedin. Duruşma bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Bire Kadı Efendi. Eğer padişah olduğumuzu düşünüp... ...adaleti katlesseydiniz, ...kılıcımla başınızı vücudunuzdan ayırıverirdim. Eğer siz de padişahım diye... ...adalete karşı çıksaydınız... Şu kürsünün altındaki topuzu görüyor musunuz? <gülüyor> Görüyorum. Şayet sen de padişahım diye adalete karşı çıksaydın ben de bu topuzda kafanı kır verirdim. Elhamdülillah. Rabbimin nihayetsiz lütfuna şükür. Şükür ki devletimizde haklar zayi olmaz. Fetih'ten sonra İstanbul Fatih'in gayretleriyle kısa zamanda onarılır. Kendine özgü bir yapılanış ortaya çıkar. Önce Zeyrek ve Ayasofya medreseleri çalışmaya başlar. Bu medreselerden yetişen zihni ve gönlü dolu ilim adamları, yeniden dirilişin kadrosunu oluşturur. Fatih külliyesi ise zamanın en ileri düzeyde ilim merkezi olur. Darüşşifasında şifasında tedavi edilemeyen hastalık bulunmaz. Akşemseddin pastörden 400 yıl önce hastalık etmeni çok küçük canlılardan söz eder. Kervan nereden olursa olsun İstanbul'a gelen 3 gün ücretsiz misafir edilir. Hülasa, Doğu Roma'nın başkenti, Osmanlı Devleti'nin başkenti olmak şerefine kavuşur. Bütün hayatı Allah için cihad içinde geçen Fatih Sultan Mehmet, Yine Allah için çıktığı bir sefer sırasında zehirlenerek şehit edilir. Allah yolunda öldürülenler için onlar ölüdür demeyiniz. Aksine onlar diridirler. Allah bilir, siz bilmezsiniz. <Gülüyor> ...bir asır ajans yapımıdır. <Gülüyor> Çıkan kasetlerimiz... <Gülüyor> ...şiir kasetleri serisi... Mehmet Akif'in safahatından seçilmiş şiirlerinden iki kaset. Necip Fazıl'ın kendi sesinden şiirleri. İsmet Özel'in kendi sesinden şiirleri. Erdem Bayazıt'ın kendi sesinden şiirleri. Yunus Emre'nin şiirlerinden seçilmiş iki kaset. Mevlana'nın mesnevisinden seçilmiş şiirler. Hazreti Peygamberimize naatler. Arapça ilahiler, Afganistan ilahileri...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 olan Masalları Cahit Zarifoğlu'ndan Katır Aslan Bant Tiyatrosu Altın Bülbül Masalı Hayvanat Bahçesi Eğlenceli Eğitici iki Kaset Elif B İlahilerle Kur'an'a Giriş İslam Tarihi Serisi Hazreti İbrahim'in Hayatından Ateş Yakmayınca Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin radiyallahu Fatih Sultan Mehmet, İmam Şamil, Dualar, Namaz Sureleri ve Meali, Kırk Hadis. Bu kasetlerden edinmek istiyorsanız lütfen Asır Ajansı arayınız.